Üsnü hatime, güzel vefat edebilme ve iman duası. Allah'ım, senden istenilenin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Rabbim, beni hak dininde sabit kıl. Kıyamet günü hayır tartımı ağır kıl. İmanımı tahkiki iman eyle. Derecemi yükselt. Namazımı ve duamı kabul et. Hatalarımı bağışla. Cennetinde yüksek dereceler istiyorum. Amin. Allah'ım, benim kalbimde bir nur, kabrimde bir nur, önümde ve arkamda bir nur, sağımda bir nur, solumda bir nur, üstümde bir nur, altımda bir nur, Kulağımda bir nur, gözümde bir nur, saçımda bir nur, derimde bir nur, etimde ve kanımda bir nur, kemiklerimde bir nur var et. Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver, benim için bir nur yarat.